Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz tecavü ile ilgili hadis-i şeriflerden. Tevhid yani. Bir insan imana geldi mi o kimseye mümin deniyor. Müminlerin tabii dereceleri var. Manevi açıdan biri müminin fasık deniyor en alt derece bunlar İnancı var imanı var bunu koruyor ama İslam'ı yaşayamıyor haramdan sakınamıyor bunlara müminin fasık deniyor bu gibi kimseler son nefesinde imanla gidebilirler Allah'ın izniyle Tabi hesaba çekilecekler, günahı neyse cihasını görecek, ancak ondan sonra cehennemden çıkabilecekler. İkincisi ki bugün konumuzun ana temeli bu, mümine müteakki, yani tekva sahip müminler. E tekva vikaye mazrandan geliyor. Allah'tan korkma, korunma, sakınma anlamına geliyor. Bir kimse tekva üzerinde bulunursa o kimseye müttekî deniyor. İttika, iftal bağımından geliyor. isfar olarak. Bu müttekîlerin de üç dereceleri var. Birinci dereceleri her türlü şirkten sakınan korunanlar. Yani Allah'tan başka hiçbir varlığı Allah-u Teala'ya eş, ortak koşmayanlar. İnançlarında, tevhitte inaslı, samimi olanlar. İkincisi, bütün farzları yapanlar, süreti işleyenler, haramdan sakınanlar, Hatta mevhudan sakınanlar ve hatta şüpheden sakınanlar ikincisi bu tabi daha Allah katında kabul edilen bir şey. Üçüncü sürü mütekiler ise onlar biraz tabi bizden çok yüksek tohumlar, veliler yani bunlar ki bunların kalbinde Allah'tan başka bir şey bulunmaz. Hazreti Ali'ye sormuşlar ye Ali demişler tekval dememişler, tekvallık Kale Ali'yün şu cevap veriyor, hiye et tekva o tekvalık şu anlamına geliyor diyor el Min minel celil Hazreti Ali'nin böyle fesahati virüs konuşmaları çok önemlidir. Buna da cevabı çok böyle vecizane bir cevap veriyor burada. Asklemeyle çok şey anlatıyor. Şöyle buyuruyor. Tekvalı el-havfu milen celil Celil, Allah'tan korkma. Mevla Celal sahibidir. Tekvalın başı, Allah'tan korkma. vel ameli bir tenzil ve tenzile amel. Tenzil, bize inen Kur'an-ı Kerim yaşamak, buyuruyor. ve kanaati bil kalil. Azada kanat etmek. Vel istidadü diyemir rahil. Ve gidiş günü olan adete hazırlanmak, görüyor Şimdi gelir inşallah muhtemelen cemaatimiz hadis-i şeriflere. bir hadis şeriflere başlıyoruz. Bunu Kürmüz-i Tabrani, Hazreti'neşten rivayet ediyorlar. Büyü Aleyhisselam Hazretleri, İtteküllâhe haysu mâ künteh Allah'tan kork bu yepegâhıdır. Allah korkusu. Haysu mâ künteh Ne halde olursan ol. Hastayken de, sağlığında da, ayata da, otururken de, Dar zamanda da geniş zamanda da nerede olursan ol her bir halükarda Allah'tan kork buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam Allah korkusu aslında bir makam bu. Evliya makamlarından bir makamdır. Allah kabul zileşe hâlâ. Bu korku azamet korkusu. Yüce Mevla'yı bilenler onun azametten korkarlar. Yani Allah-u Teala'ya isyan etmekten korkarlar. Yüce kudu azamet. Mesela bizler güneşe bakamıyoruz burada. Uzak güneş bizlere. Bizim gözümüz güneşe bakmaya güç yetiremiyor. Güneşe bakamıyor. O güneşi yaratan ona o enerjiyi veren o güneşi dilediği gibi gezdiren döndüren kudret azamet tabi güneş hiç kalıyor ondan bir yıldızlar var daha güçlü yıldızlar var Kaleşler var. gerçekten Allah'ın azamet kudreti yani sınırsız bir kudret azamet bunun için kul her zaman azini bilmeli yani aciziz zayıfız o kadar kul alis ki azı cemaatimiz. mesela beyne giden bir kızcaz damarda bir çaktam oluyor beyinde bir kanam oluyor insan insanla gidiyor işte yani bilinç hepsi gidiyor bir sınıf sisteminde arıza oluyor o efendim elde ayakta bir arıza oluyor insan insanlığa gide, gidebiliyor Râdû şöyle devam ediyor ve bir seyyiyetel hasenete temhûha. Bir şeye işitdiğin zaman hem arkasından bir hasene yap ona tabi kıl ki o hasene o seyyiyeti mahvesin gidersin. Burada iki kelime geçti hasene ve seyyiye diye. Hasene Sözlük olarak güzellik anlamına gelir. İsim de takılır bu. Hasendir ama aslında, hasan değil. Bizler Sad ile hasan kullanıyoruz. Hasan başka anlamaya geliyor, husundan geliyor. Aslında sin ile hasendir. Hasen, husuniyet, güzellik anlamına geliyor. Şeyye de çirkin, kötü anlamına geliyor. Yani buraya Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri... Bir seyyiye, yani kötü bir iş yaptığın zaman, gereği bir günah eşlemek, gerekse bir kalp kırmak, bir hata yapmak, her neyse bir kötü iş yaptığın zaman, hemen onun arkasından bir hasene, güzel bir şey yapmıyor Peygamberimiz. Işte. Namaz kıl, kronoku, tebih sipariyle, Allah zikreyle sadaka ver. Hemen bir şey yap ki neden? Temhuha. O hasene, o ibadetin güzelliği sevap, o günah gidersin. Yani daha doğrusu hasene sevap, seyyye günah anlamına göre. Vardır. Bunlar ikisi birbirinin tam zıddı. Sevap bile günah Birbirinin tam zıttı, mesela örnek verecek olursak, su ile ateş gibi, birbirinin zıttı bunlar. Ateş üstün gelirse, suyu mahvediyor. Mesela, sobada kömür, dolu kömür yanıyor, tam soba kızın bir halinde. Bu sobaya azıcık su dökülürse, hemen su buhar oluyor, yani mahluluya giriyor. Su özelliğini kaybediyor. Ama eğer su üstün gelirse, su fazla gelirse, ateşi söndürüyor, onun üstünü gideriyor. Bir zıttı bunlar. Demek ki, sevap ile günah atar, bunların gibi muhtemelen cemaatimiz. Bir günah işlediğimiz zaman, hemen ara verenmeksizin, hem arkasından bir saat işlersek, işlediğimiz sevap da, o günahı giderecek güçte ise, hiç günah yazdığı müddetlerimize, onu gidereye bakamadık. Bunun için, elimizden geldiği kadar, demek ki, bir saat işlemeyi, terk etmeyelim. Mesela kişi yolda giderken, erkek olarak, bir çıplak kız hanım gördü gözü. Kişi ne yapması gerekiyor anda? Ya estağfurullah, azim bir sever şeyler. Ya kelime-i la ilahe illallah, la illallah. Ya da sübarallah, Sübhanallah gibi bir şey kişi derse, bu yaptığı sevaplarda candan samimi olursa, yani günah işlerken ne derecede nefsi bir bundan pay almışsa hoştan neil almışsa bu yapılan ibadetten de ruhsa açıdan daha fazla zevk alacağı şekilde yaparsa Erhamdillah hiç günah yazılmıyor Ruabie gideriyor. Ve Halndaası bir hulüün hasinin ve bu Allah'ın s buyuruyor. İnsana karşı da iyi bir ahlak ile muamele et insanlarla. Demek insan insanlara kim olsa olsun, insanlara karşı öyle onduruluğu, kibirli olmamak gerekiyor. E, asıl surat olmamak gerekiyor. Elden gelikleri insanlara karşı selam vermek, halatı rüslamak, işte güler yüzü olmak bir hale davranmak gerekiyor. Bu da nedir bakı? Bu da üç cevabı şey cemaatimiz. Bir Kul önce her ne halde bulunsa bulunsun Allah unutmayacak o azamet mevzu sahibi melahdan korkacak. Yani Allah karşıp kul günah işleyemeyecek o durumda. Kul bilecek ki Allah Teala beni görüyor biliyor. Şu evrende alemde bir tek zerre başboş değil mülkiyet Mevla'mızın egemeni hakimiyet Mevla'mızın her şey onun gönetim tasarrufunda her bizlerle kul buna bilince ne olacak kul her hali karda evinde çarşıda iş yerinde her halde eğer kul ne yapar Allah'tan korkar ona karşı edepli olur saygılı olur kral işleyemez İkincisi. Bütün bunlara rağmen kulu yine de bir günah işlerse ne yapacak? O günah orada durmayacak. Hemen pişman olacak. Bunun akabinde sonucunda. Hemen pişman olacak kul. Tevbe edecek. İşte Allah zikreder. Elhamı okur. İhlas namaz kılar. Yani yaptığı kulun hatası ne derece ise, o hatayı geçecek. Onun daha güçlü birisi yapması gerekiyor. Üçüncüsü de sosyal davranışlar toplumsal olarak da e, Müslümanların tabii daha iyi hula olması gerekiyor az cemaatimiz. Yani İslam düşmanları Müslümanlara kaba görmemeleri gerekiyor Müslümanları. Şimdi bir örnek vermek gerekirse. Mısır fetine, Mısır'ın fethine has dönmenin zamanından başladı. Kumandan has albubinin hasasistleri. Askeri adamı. O zaman Mısır, Romalı'dan elinde. İskenderi baş başlıyor Mısır'ın ellerinde. Önce bir küçük kasabayı fethetti, kaleyi fethetti. Akşam üzeri. Kumandan baktı ki şimdi tamamlandı, akşam artık olmuş. Askerin erzakı yetersiz. Bunlara gıda maddesi lazım, erzak lazım bunlara. Ne yapacaklar? Halbuki bir şiiri fethetmişler. Yani düşmanlara göre icra etmişler bir şehri Dilediğini alıp alabilirler. O gün kurallara göre. Ne yapıyor? Baş komuta mı türemler. Üçer kişilik heyet yapıyor. Bunlar şöyle tanımat veriyor. Gidin, bakınız. Hangi ev daha biraz gösterişi büyük yapıdaysa, yani daha varlıklı bir göründüğüse hangi ev, kapıyı bir çalın. Kendi bekleyin. Ev sahibi çıkınca önce özür dileyin razı etti dedi. Ondan sonra sorun, eğer onların çoğu çoğundan fazlayıcı gıdaları bir şey varsa, burada bunun deri neyse verip alacağız diye. Heyette dağılıyorlar, büyük binalara gidiyorlar. Şimdi bir de yürü halkına baktığımız zaman yürü halkı daha önceden Roma işgalini görmüşler. Romalılar Mısır'a girince, Basmışlar, kesmişler, ırz, namus kalmamış, kadınların iffeti kalmamış. Her türlü soyuklarını yapmışlar, barbol yapmışlar Romalılar. Şimdi Araba tarafından da onlara göre bir işgali oramış durumdalar. Bütün kasaba halkı çekilmişler, ışıklarını söndürmüşler. Ana, baba, çoğu bir araya gelmişler, sarılmışlar, ağlaşıyorlar. Acaba biraz sen ne olacak halimiz bakalım? Ee mı olacak, kadınlara götürücekler mi? E, asıl götüreceklerin bunlar ne olacak acaba? Bir Korkuyla bekliyorlar. Bir bakalım biraz sonra bir kap yavaş yavaş yavaş ambe değil. Parmak ucuyla hafif bir kapı çalınıyor. Ev sahibi ev riski korkar çıkıyor. Acaba bakın ne olacak? Bak üç kişi ama yandırıyorlar. Ee bir bakmıyor bile. Hiç özür diyorlar. Bana bu saatte gecesi rahatsız ettik. Özür dileriz Adam Allah'a bir rahat diyor. Bir, bir damağında gevşek için böyle bir. Kale akmış duruyor. Hayrola efendim. Evinizde eğer çocuğunuzdan fazla bir gıda maddesi varsa ekmek, kurma ne varsa burada bunu neyse geçer değerli parası meşahatıyla almak istiyoruz. Ama fazla varsa e, tabi madem rahatlık kişi, koraklar çıkmış, ne hocam Başı ket, yani koltuğu altına almış, çıkmış. Efendim neyse vereyim. Cık, olmaz. Bak fazla varsa vereyim. Tabi evdekiler bekliyorlar babaları bakalım ne olacak acaba? anlam önünde olduğunu. Bakın babalar geliyor, babalar güler yüzlü, sevinçli geliyor babaları. Ne oldu baba? Durum böyle böyle ya. Bunlar melekim insanlar bunlar. Verelim şunu verelim. Para değil işte, mi? Hayır, almayacağım Şimdi sabah oluyor, yürü halkı yani giriş kovrmuş halk ya, kenara giriyorlar. Akşam bana bir şey geldi, bana da geldi. bana böyle böyle yaptılar. Ne insanlar bunlar var? Acaba bunların inancı dinle bunlar ya acaba bu şekilde? Bakıyorlar, günne beraber namaz kılıyorlar, tebliğ getir, ezanlar okunuyor. Halk kendiliğinden İslam'a giriyor akımlarına, ileri Ve İslam katılıyor katıldı gençler, katılıyorlar. Oruçlu gibi bakın bakımlıdır. Bunun için demek ki Müslümanlar bu sosyal yaşantılarında çevrede örnek olmamız gerekiyor Müslümanların. Öyle kablılıktan olması gerekiyor. İkinci az şeylere geçiyorum inşallah. Buna Tirmizi rivayet ediyor. Hulü Aleyhisselam Hazretleri, İttakil meharime tökün abeden nasih. Hep yani takvali koruma konu arkadaşlar. İttakil meharime. Meharim haramın çoğulu. Bu aleşamaz haramlardan sakın korun. Her türlü haramdan yani günahdan iyice sakın korun. Bu itikı burada emirdir. Her emirde bir şart vardır. Yani emir şunu yap, yapasen ne olacak anlamına. Bunun bir karşılığı var. Karşılığı şu: Tekün ehabeden nasi İnsanların en abidi olursun. Abid insanların en ibadet edicisi olursun. Bakın buna ne çıkışı? Şu anlam çıkıyor burada. Demek ki bir günah terk etmek, haramdan sakınmak, o da bir ibadet. Neden farz? Çünkü farz namazı nasıl ibadet ise, Ramazan orucuna nasıl ibadet ise, hac ve ömre nasıl ibadet ise, bir haramı terk etmek, ondan sakınmak, bu da aynı derecede bir ibadet yapık şey geliyor mu bakın yani bir insan bir gözünü sakın haramdan bakmasa. Kişi konuşurken ama yalan söyleyemdeki özens dikkat etse kendisine haramdan sakın yalandan sakınsa. Kişi dine gıybetten sakınsa. Yani kişi her anda sakınsa nedir bunlarda bir ibadet olmuş oluyor. Hatta öyle sevapla ibadetler var ki Kul yani insan dünya bunun farkında değil. Mesela bir kişi namaz kılıyor, namaz kıldığını biliyor. Hatta ne diyor çıkınca, işte Allah haberini diyoruz, bu ibadettir, kul bunun bilincinde. Fakat öyle ibadet var, kul bunun farkında değil ama. Farkında değil bu. Kişi giderken yolda mesela, gözünü bir yerini yumdu kapadı, bir yerine baktı, bir Alışveriş yapacak mesela e, yalan sözü işi olacak ama yalan söylemiyor. Allah'tan korkuyor orada. yalan şahitlik yapmıyor hatta kişi kendi aleyhine bir ceza geleceği halde mesela kişi kırmızı geçti kırmızı geçti e, tabi yakalı iler yakalandı kişi evet geçtim bunu diye bilirse bunu da haram söylemese dünya dünyalara birer hesap cıda kişi belki verecek ama fakat burada bir yalandan kaçma var şimdi burada. kaçma var. Kişi burada o kadar bir siyah şey alıyor ki insan bunlardan farkına varamıyor dünyada. Ne olacak bunlar? İşte bunların mahşerde, mizana, yani teraziye konacak muhtemel Neler var neler var bu şekilde efendim. Verıl da bi mâ kasemallahü leke. Ve hadisleri devam ediyor. Allah sana taksim ettiğine de razı ol. Vella bi Allah sen taksim ettiğine razı ol. Beylerimiz bütün ne kadar varlık varsa hepsinin rızkı ayrı ayrı yazılmıştır. Kuşun başka, balığın başka, keçinin başka, şunun tabuğun başka, insanın başka. Farklı farklı, böyle böyle diremiş. Yunus Emre'nin bir stüdyo var bu konuda, şöyle buyuruyor. Kimi altas libas giyer, şükrü bize aba düştü diyor. Demek ki taksime razı oluyor, razı olmalı yani kimsenin malında, içinde, kimsenin gözünün kalmaması gerekiyor azı cemaatimiz. Yani hasetliğin kesin olarak kaldırılması gerekiyor. Neden? Allah böyle taksim etmiş. Rabbim başketinek vermiştir. O kişiyi Allah verdiği yetenek ile daha çok çalıştırır, daha çok koşar, daha çok malı olur. Öylesi lazım ama toplum işi o da lazım. Naktişer lazım, ezirciler lazım, fırıncılar lazım, değirmenci lazım, barketçi de lazım, memur da lazım, işi lazım bu tere. Allah Teala insanları böyle farklı yaratmış ki toplumsal denge düzen sağlaması için. Bizim ne kalıyor burada? Allah'ın bu taksimine razı olmamız. Tek gün önden nasi insanların en zengin olursun bir peygamberimiz. Demek ki bir insan haline razı olsa evet karşıki daha fazla gıda tüketebilir. Daha lüs tüketimi yapabilir. Bu diğer kişi mesela daha hafif gıda, ulus alır. İşte buna razı olma gerekiyor. Razı olma gerekiyor. Bir de tabii yararı bakımından kul Hangisini bilemez? Ve ahsin illa carike tekün mü'minen hadis devam ediyor. Komşuna da iyilik et. Komşu çok büyük muhteremler. O, o konuya. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin iki komşusu vardı. Allah'ın Resulü'nün baktı. Mekke'de. Biri bir tarafında, biri bir tarafında. Biri Ebu Leheb. Prenk amcası. Ebri Uğbe bin Ebi Muay deniyor. Ebri komşu, iki komşu. İkisi de peygamberimizin en azı düşman ikisi de. Bakma terimdir. Ne yapıyor bu iki komşu peygamberimize? Al, bakınız, hayvanlarını göre pisliğini getiririp Peygamberini eşine kapı içine koyuyorlar, Hatta bazen tuvete bir kapı yapıyorlar da getir bu onu Peygamberini eşine döküyor, bak mı terimler. İlk Peygamber olsun böylece. Bunun için komşu akıtabi çok büyük çok büyük. Yani komşuya kişiden zarar gelmemesi gerekiyor. Günümüzde bu televizyon meseleni azıcamaatımız. ...mesela apartta oturan kişiler... ...bazı çok açıyor. E alttaki tabından ...rahatsız oluyor. Hastası vardır. Uykusuzdur. Vardiya çalışıyordur. Uyku saati başkadır. Her neyse. Ya kişinin beni yollamış diye bir dinlemek istiyor bir kişi... ...ebirler açıyor, fazla açıyor böyle. Bu... ...kulak giriyor... Komş hakkına giriyor Yani Allah katında çok sorunlu bir şey böyle. Gürültü yapmak da. Dikkat gerekiyor. Komş hakkında gerekiyor. Ve adı devam ediyor. Lâziye matü biliriz Ve ehibbe nasi, insanlar içinde sev ise ...ma tübü devşik... ...kendi nesin için ne istiyorsan... ...insanın işini onu da iste... ...her insana ama... ...her güzel olsun... İnsan ne istiyor... ...tabii önce... ...iştirdiğimiz şu azı cemaatimiz... ...ebedi cennet istiyor... Hepimiz istiyor cennet için ...çünkü... ...kişi dünyaya... ...nereden bakarsa baksın... ...dünya çok geçici... Böyle akarsu gibi, esen yer gibi bu, bu zaman birimi çok çabuk geçip gidiyor. Böyle. Günler, hafta, aylar, daha dün Ramazan gelecek, Ramazan beklenirken Ramazan da geldi, bayram da geldi, kurum bayramı geldi, geçti de. Yani bu zaman birimi hızla geçip gidiyor. Hiçbir şey kavcı değil dünyada. İnsan yaşlanıyor, hastanıyor, ölüm var, doğanlar var İnsan dünyaya hangi açıdan bakarsa baksın, insan dünyada kalıcı değil. Nedir kalıcı ebedi olan? Cennet. İşte ne gerekiyor? Keşke insanların hepsi imana gelseler. Allah'a inansalar, peygamını tanısalar, kuranı yaşasalar da, imana gelseler de hem dünyada bir nevi olur, dünya Has ı İmam Hatta Efendimiz bir gün bir alacaklısına gidiyor. İmam Hatta Hazretleri öncelikle ticarete meşguldü. Bir Yahudinden alacağı varmış. Yahudiye alacağının vakti gelmiş, geçmiş, onu hatırlatmaya evine gireyim diyor. Yahudinin oturduğu sokağa girince, o günde yağmur yağmış, eski ortada bir toprak, yağmur yağınca çamur olmuş. hadi İmam Efendimiz'in ayağı bir kayıyor, eliyle abanıyor düşmem yere diye, ama eli çamurlanmış, avucu çamurlanmış. Kendini kalkıp alamıyor kendini, bu defa o yadının duvarına tutunuyor. Oradan destek alıp ayağa kalkıyor. Ayağa kalkıyor, bakıyor, avucu çamurlanmış. Duvara bakıyor. dokun tutunduğu yer avucunu çamur duvarda çamurlamış. Bakıyor hasim ı Muazzam yine daha yeni de boyamış. Eyvah, bak bu yine boyamış. Ben şimdi buna zarar verdim. Kul hakkı. Kim olsa olsun. kulkuldur Ben buna zarar verdim diye. Cebinden çakısını çıkarıyor. Hafif çamuru kazayım da diyor. Bu zararımı gidereyim bakayım diyor. Hafif kazayım diyor ama bu defa daha dış büyüyor. Boyayı kazıyor bu sefer. Boya çıkıyor bu sefer. Bakıyor. Daha fena oldu. Üzülüyor. Gidiyor kapıya. Kapıyı vuruyor. Yardır çıkıyor. İşte ya Eba, ya Numan işte borcum şu. Tabi borç şeyinde o. Diyor ki İmam Azam, dur arkadaş dur hadi bakalım. Yani. Borç bakalım. Ondan daha önemli mesele var. Ne var? Bak gel göstereyim diyor. İşte ayağım buraya kaydı. Kalkamadım. Deşe kalmam gerekiyor duvardan. İşte duvara böyle çamurladım. Onu kazırken boyayı kazıdım. Önce gel bunun helalini yapalım. Hesabını yapalım. Ne istemezsen parasını vereyim. Bunun hakkı helal. Olmazsa okunuyor konuşuruz. Yana çıkıp bakıyor şu duvara. Gerçekten bir avuç fazla değil tabi. Kadınmış bayağı. Alttaki çamur sıva çıkmış meydana. Diyor ki ya Numan diyor. Bunu ben görmedim. Bırakayım yolu şu anda. Görmemişler. Neyi bu bunu bana süveriyorsun? Böyle kapını giderdi bu. Evet sen görmedin, kimse görmedi ama Allah gördü bunu diyor. Kul hakkına giriyor diyor. Ben sen duvarına zarar verdim diyor. Allah bunu gördü biliyor. Kul hakkına giriyor diyor. O zaman yâde bir değişim oldu muhtemelen de. Allah gördü bunu. Allah bunu biliyor. Kul hakkına giriyor deyince yâde değişim oluyor. Ya Numan diyor. Geçin oturalım. Orada helalaşalım, helalaşalım diyor. İçeri giriyorlar. Duman diyor, hakkımı ederim sana mı diyor, senin bir ricam var diyor. Sana bakalım, ben de Müslüman olacağım diyor. Demek ki böyle bir dine mesutunuz sizler diyor. Allah inancı, Allah var bir. Her şeyi görebiliyor. Ben Yahudi iken kul hakkından sen diyor. Orada Yahudi kendimize getiriyor. Müslümanı ol bakınız Halihazırda devam ediyor Türkçe de diyecek. Fazla gülme Fazla gülmeyiniz Şimdi üç türlü gülmek var. Birine tebesüm deniyor. Türkçe de tebesüm, Arapça tebesüm gene deniyor. Bu nedir? Gülümseme. Yani ağzı açmadan, ses çıkmadan hafif bir ...tebessüm etme, gülümseme. Bana yani tebessüm deniyor. Peygamberimiz bunu yapardı... ...tebessüm yapardı. Ve bu tebessüm... İslam'da güzeldir. Makbuldür böyle. Tebessüm etme. Ve bu tebessüm... ...namazda da olsa namazı bozmuyor. Bir kimse namazdayken... aklına bir şey gelse... gelmemize gerek ama gelse... ...kişi bir şey olayla karşılaşsa namazda... ağzına açmadan... Ses çıkmadan kulda bir gülümseme, tebessüm hali olsun. Namazı bozmuyor bu. İkincisine dih denir, dih Arapça. Yani gülme. Aramda nedir bu gülme? Bunda ağız açılır ve bunda bir ses çıkar, hırıltı çıkar bunda. Ses çıkar bunda. Bu tabii namazı bozuyor mu terenler? Bir de kahkaha var. Arapçada kahkaha, tüce kahkaha. Kahkaha Şimdi tebessümde hiç ses yok. Harfi dudaklar ağrıyor. Gülmede kul çenesi sesini duyuyor ancak. Yani duymuyorlar. Kahkaha da yanaka duyularak gülmeye duyuyorlar. Bir insan namazda kahkaha ile gülerse yani sesi başa duyarlarsa hem namazı bozuluyor hem abdizi bozuluyor hem Şimdi bu tabii buradaki konu namaz ile değil bu konuyu konuşuyoruz. Hadisleri Peygamber şey buyuruyoruz ama dedilerin... ...ve la tüksürildühke... ...çok gülme... Diyor, ...çok gülmeyin... ...seynne tümü türlü kalbe... ...çünkü çok gülmek... ...kalbi öldürür... ...demek çok gülmek... ...kalbi öldürüyor... Diyor. İnsanlar şimdi ne yapıyorlar... ...güldürücü... ...bazı şeyleri arıyorlar... ...televizyondan, sinem buradan... Efendimiz işte, çok güldürüle bizi, çok güldürüle, güldürücü falan diyorlar. Demek ki aslında fazla gülmek iyi değil. Neden? Kul gafete giriyor, kalbi öldürüyor. Üç gün altı inşallah. Buyur Aleyhisselam adetleri kullâhe Salati Üst sefer aynı ibare burada devam ediyor. fiz Salati Namazda, Namazda Allah'tan korkun. Namazda Allah'tan korkun. Namazda Allah'tan korkun. Bak muhteşemler. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri aynı burada bu ibareyi sürdüğü Üst sefer tekrar diyor adışın başında. Namazda Allah'tan korkun. Nedir bu adı cemaatimiz? Demek ki kulun namazdayken Allah Tanrı'ya ibadet etmeye niyetlendi. Yani Ya Rabbi Rıza-i için şu namazı kılacağım. Allah'a kulda bir evin niyet Allah'a bir sözleşme şimdiden niyet bakımda. Yani işin arkasında, perinin arkasında neler oluyor bakınız? size. Niye dediğim ya Rabbi? Niye dedi Allah'ın için? Mesela iki namazının sünnetini fazla kılmay diyordu Allah ile bir sözleşme. Yani alma için bu işi yapacağız Sonra yüzümüzü kıbleye dönüyoruz. Tek nokta. Bütün küre Böyle dönülüyor öyle dönülüyor. Sonra tekbir alınıyor. Allahu Ekber diye. En büyük Allah Cerecalü. Yaradan O. Yöneten O. Yönlendiren Mevlamız. Her şeyi gören Mevlamız. Mülük O'nun. Mülkiyet O'nun. Hakimiyet O'nun. Hayatı veren O'na özür, ölüm veren O. Dilerse kıyamet koparır, mahşe kurar. Kimse, Kimse karışamıyor böyle. Güneşte muazzam patlama olabilir. Dünyayette durabilir. Kimse karışamıyor. Nedir bu? allah Ekber. Ekber'de hepsi buna bakar. Hepsi buna daim. Allah-u Ekber'de hep daim böyle. Allah'ın büyüklüğü, azameti, kudeti, hakimiyeti, saltanatı, mülkiyet onun böyle. Şer, hepsi buna giriyor böyle. Şimdi namazda... ...bu kelimeyi alıyoruz, bir alıyoruz yani. Kıbleye döndük... ...abdizi aldık, kıble niyet ettik... ...Allah'ı ver... Allah ...bir de burada... ...el bağlama bakınız... ...Allah huzurunda... ...Mevla'ya bir teslim yaşam. burada. Eller bağlanıyor... ...boyun bükülüyor... ...Allah huzurundayız... ...Allah taala bizi görüyor... ...biliyor... Ve biz okurken Allah Teala bizi dinliyor devamlar dinliyor. E şimdi böyle bir durumda iken iken Allah böyle gafir olarak Allah unutarak başka bir şey daldığımız zaman